Halle ve İbn az çok biliyorsunuz. Yani hadis dalında mutahassis'tir ama Zahiri mezhebine mensuptur. E İbn Hazm rahimeullah. Zahiri mezhebine mensuptur ama İslam uleması arasında da tutulan birisidir. Yalnız genelde naslara zahiri bakımından bakıyor. Yani birçok görüşlerinde İslam uleması bunu ne yapmışlardır? Hata ettirmişlerdir ve özellikle müzik ve musika konusunda e rahim Hazm Allah. Müsikanın yanında helal olduğunu söylüyor. Şarkı, türkü gibi ve bunlarla beraber musika olunca onun yanında nedir? helaldır haram değildir. Ve bu, bunun mezhebine Muhammed Abu Zahra Mısır'dan bir alim, o Yusuf El Kardavi, Muhammed El Gazali ve bu gibi şahıslar e, bu İbn Hazm'in mezhebine göre şarkının, türkünün veyahutta da yani müziğin haram olmadığına dair ne yapıyorlar? Fevfez buyuruyorlar. Ve burada Suriye Arabistan'da bazı bazı ilim talebeleri de ondan etkilenerek bir ara böyle burada bir yaygara koptu. Yani e, El Kelbani diye bir bir imam bir cami imamı var. Mesela burada Suriye Arabistan'da böyle bir fetva çıkardı ve tabii ki e, kınandı. E, alimler çağırdılar derken ama herhalde bazı arkadaşlardan duyduğumuza göre hala aynen o görüşteymiş. <gülüyor> Bu da böyle. Yani İbn i Hazm Allah, zahiri mezhebine mensuptür. Naslara zahiri itibarıyla bakıyor. Tevhül kesinlikle yapmıyor ve tevhili görmüyor, kıyası görmüyor. Kıyası tamamen yasaklıyor. Tamam mı? Ama el Sünnet ve Cemaat'in yanında bütün dört mezhebe göre kıyas biliyorsunuz İslam şeriatının dört esaslarından birisidir. Biliyorsunuz İslam şeriatının dört tane esası var. Kur'an, Sünnet, Kıyas ve icma. Ebn Hazm Rahimahullah kıyası kabul etmiyor. Ve burada kendi kitabında diyor ki bu imam ondan nakil yapmış. Diyor ki Ebn Hazm fil muhalla 131. meselede Vel meniyu tahirun fil ma'i Diyor ki Vel meniyu tahirun fil ma'i kâne au fil cesedi au fil tevbi. Meni ister suyun içerisinde olsun. ister elbisenin içerisinde olsun. ister cesedin üzerinde olsun. Diyor ki tahirdir, temizdir, necis değildir. Ve la tecib ve onu izale etmekte icabet etmez veyahutta gerekmez. Vel busaku mithluhu diyor. Balgam aynen onun gibidir diyor. La farka beyne'l busak ve beyne'l meni. tahare Taharet babından diyor. Busak ile meni arasında hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla burada gördüğünüz kadarıyla burada veche efisu'l selam, sübule's selam kitabı İmam İbn Hacer el-Azqalani'nin Bülug-ül Maram'ın şerhidir. İmam İbn Hacer el-Azqalani biliyorsunuz şafiidir ama muhaddistir. feth Bari'nin sahibi, yani Sahih-i Bukhari'nin şerhi yapan feth Bari denen kitap aynı zamanda Bülug-ül Maram'ın şerhini yapan İmam-ı Sanani. Bu İmam-ı Sanani Yemenli olup aynen Şevkani gibi Zeydiye mezhebine mensuptu. Sonra Allah Celle Celaluhu onu selefin fıkhına muvaffakat etti. Bu kitabında diyor ki, Sübülü Selam'da diyor ki İmam Sena'yı Rahimahullah وَقَالَتِ الشَّافِعِيَا الْمَنِيُّ تَاهِرُونَ وَاِسْتَدَلُّ عَلَى تَهَارَةِهِ بِهَذِهِ الْأَحَدِيرِ İmam es diyor ki, Şafii fukahası meninin tahir temiz olduğunu söylüyorlar bu hadislere dayanarak. Ey bu hadislere dayanarak meninin Necis olmayıp tahir olduğuna dair ne yapmışlardır? Hüküm vermişlerdir. Efendim? İmamlarına muhalefet etmişler o zaman. Başta dediğiniz ya Şafii'ye göre şey necis? Yok, Maliki'ye göre Maliki necis. Maliki'ye Maliki mi demiştiniz? Hanefi görüşü de mi? Hanefiler ve malikiler <gülüyor> Şafii'ler, <gülüyor> Hanbeliler ve hadis uleması yanında nedir? Tahir'dir. Öyle Hı -hı. mi? O zaman siz hadisen okuyun. Şunu kapat. Bu tarafa dört tane delil var. Baktığınız zaman bu dört tane delil. Yok dört tane değil, 31 Sen, tane hadis var bu konuda. Orta o eserde 4 tane geçmiş. Sünnet kitapları içerisinde evet. 31 tane hadis var. Yani rivayet var bu konuyla ilgili. Ellerin e, kaldırıldığına dair. Tekbiratü'l-ihramdan sonra evet. işte ruku'a gideceğin zaman, rukuadan kalktığın zaman, ondan sonra iki rekattan sonra kalktığın zaman, evet. tamam mı? Evet. İslam şeriatının dört esası var demişlerdir. Bir Kur'an, iki sünnet, üç kıyas, dört icma. değil mi? Evet. İcma musuz, İcma yani ashabın şey icmağı. Ashabın icmağı. Evet. Yani icma benim musuz değil. Yok, ashabın o icmağı. Kıyastır. Kıyas, Yok, o kıyastır. İcmağ benim Yok, o kıyas, bak, kıyas ve iştihad delil olmadı o zaman. Neyi kıyas yapıyor peki? İşte şiirle ilgili değil mi, temimle ilgili yapılan bazı şey? Bazı ayetlere göre. Yani kıyas... bir kıyas Tabii. Yani mesela ayet getiriyor, orada açık değil ama diyor ki işte yani burada kıyas yapın, bu ayete göre kıyas yapabiliriz diyor. Veyahut da şu hadiseye göre kıyas yapın. Kıyas demek yani eşitlemek gibisi. Ona benzetmek. Ona benzetmek, evet. Hocam. Ee, İcma ise ashabın icmağı. Yani ashab, tabiin ve etbaat tabihin. Bunların sözleri hüccettir ehli Sünnet ve Cemaat'ın yanında. Ama Ebn Hazm bunu reddediyor. Ebn Hazm kesinlikle kıyası kabul etmiyor. Mesela şu anda Müslümanlar bu dört delili alırken baştan başlamıyor Kur'an'dan, kıyastan başlıyor. Şu andaki yani yapılan şey uygulama uygulama kıyastan başlıyor. Fukahanın kıyasıyla amel ediyorlar. Delil söylediğin zaman yani Kur'an'dan, sünnetten yok diyor biz bundan alıyoruz. Yani bunlar avam ise avam tabaka ey cahil olup dinde bilgisi olmayan tamam mı? Ee, belli bir mezhebi taklit etmesi vaciptir. Veyahut da belli bir alimi, güvenilir bir alimi taklit etmesi vaciptir. Çünkü ama bir kişinin, ama bir kişi, mukallit bir kişi, Kur'an ve sünnetten hüküm çıkaramaz. Çünkü bazı hadisleri gördüğünüz zaman mesela çelişkiler doğuyor. Örneğin, bir hadis var. Allah Resulü Aleyhisselatü bir kişi geliyor diyor ki, Ya Resulallah benim elim zekerme kerime değdi diyor. Yani böyle kendimi kaşırken diyor, elim zekerme kerime değdi diyor. Diyor ki o senden bir parçadır diyor. Bir sakıncası yoktur. Başka bir kişi geliyor ona söylüyor. Tamam mı? Diyor ki abdest al. Ah. Ammi bir kişi burada nasıl yapacak? Bu da hadis de Bu hadis de sahihtir. hadiste sahiptir ki hocam birisi mesuh edilmiş. Ne, Yok. Mesuh edilmiş. edilmiş. Mesela ben bazı nesuh söylüyor mesela. Nesih hocam, iddiası yapmak için. Nesih iddiasını yapan bir kişi. Bu tarihi bilmesi gerekiyor. Yani tarihi kim? Yani bu hadisi söylediği zaman bu mu önce bu mu sonra? Tarihi bilmesi gerekiyor. Tarihi tarihi bilmeden nesih bu mensuhtır demek doğru değildir. Mensuhtır diyebilmesi için delil getirmesi gerekiyor. Delil nedir? Tarihsel delil olması gerekiyor. Bu yani bunları yazarken... E, tarihlerine göre de yapıyorlar mı? Yok. Tarihi, mesela adam tarihi bilmiyor hadisleri toplarken. Boğazlar diyor ki hadis kitaplarında baktığın zaman bir konuda, bir bakta bir konu var. Diyor ki birçok şeyler var, bir sonra şeyler var. Veya da farklı var hadisler. Diyor. En son hadisle amel edeceğiz. Çünkü diyor bu, ön, ilk önce sıralaması bu bir şekilde diyor en Neden biliyor? Bahar... Diyeceğim ki bana ispat et sıralaması bu şekilde olduğuna dair. Tarihsel yönden bana ispat et. İspat edemiyor. İşte bu tür insanlar mesela şafiiler de aynı şekilde iddia ediyor. Yani bu hadisin mensuk olduğunu. Ebün Bez de diyor ki bu hadis mensuk. Çünkü i̇mam Şafiiye Şafi'ye göre ve Ebün Bez'e göre Ebün Bez'e göre bir kişinin eli şehvetsiz olsun şehvetli olsun zekarine değdiği zaman abdesti bozulur. Namaz kılması caiz değildir. Şafi'ye göre, değil mi? Şafi göre İbn, ve Ebün Bez'e göre. Ebün Bez e Ütemir Rahimahullah ve Cumhur diyorlar ki hayır. Ne zaman el zekere de hatta şafii'ler diyorlar ki mesela avuçla değerse abdest bozulur ama elin üst tarafıyla değ değse diyor abdesti bozmuyor. Subhanallah. Bu da elin bir elin elden bir kısmıdır. Bu da elden bir kısmıdır. Yani niçin siz bu ayrımı nereden getiriyorsunuz? Diyorlar ki çünkü diyor şehvet diyor. Avucun iç, içiyle olur. Avucun dışıyla olmaz yani. Ellerin üst tarafıyla şehvet gelmez diyor. Onun için eli bu şekilde değse yani hanımına, kendi hanımına böyle değse tamam adam diyor ki abdest al. Şafiilerde yani bu konu. <gülüyor> Ebn Baz aynı görüştedir. Ebn Vethemir ve hadis uleması bu hadisi şu şekilde açıklıyor. Hatta Ebn Teymiye aynı şekilde. Ebn Teymiye Rahimahullah ve hadis uleması diyorlar ki bu da sahihtir, bu da sahihtir. Yalmış. Ve İmam-ı Sanayi çok güzel bir şekilde açıklamış ve burada her kişinin hepsinin delillerini de getirmiş. Diyor ki bu da sahihtir, bu da sahihtir. Peki ami bir kişi burada nasıl işin içinden çıkacak? Dinde fakih olmayan bir kişi, naslar arasında tercih yapamayacak güçte olan bir kişi, burada bu iki hadisin önünde nasıl yapması gerekiyor, nasıl amel edecek? Ha, o zaman bu kişi nedir? Bu ammi o zaman taklit yapması gerekiyor. Yani mesela diyelim ki Şafi'yi taklit edecek veyahut da bazı taklit edecek veyahut da onların çizgisinde olan bir alimi taklit Niçin? Çünkü bu adam ammidir bilmiyor. Bilmediğinden dolayı taklit ona vaciptir. Ama arasında ait edebilecek güçte olan bir ilim talebesi taklit ona haramdır. O zaman ne yapacak? Tahkikini yapacak. <gülüyor> tamam mı? Ondan sonra o tahkikine göre ne gidecek amel yapacak. Ve herkes ilim talebesi değil ki. Veya hutta her ne kadar ufak tefek yani az çok yani biraz kültürü varsa da her şeyde kültürlü değil ki yani Kur'an ve sünnetinin yani. fıkhında. Ha, o zaman o an içinde ne düşer? Kişiye taklit düşer. Veya hutta bilmiyorsa feselü ehle'z-zikri in Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Dolayısıyla burada İmam Şah, İmam İmam Elbani diyor ki İbn Teymiyye Allah diyor ki kişinin zekeri uyku halinde olduğu zaman yani uykuda olduğu zaman yani sönük vaziyette olduğu zaman diyor. Tamam mı? Kişi eli zekerine değerse diyor abdesti bozmaz diyor. İster avucun içiyle olsun, ister üstünden olsun. Çünkü diyor o an için eli sönük vaziyette olan kere dediği gibi tıpkı bacağına, ayağına, yüzüne, burnuna dediği gibidir diyor. Niçin kişi burnunu elini vurduğu zaman abdest bozulmuyor? Bu vücuttan bir parça değil midir burun? Bacak vücuttan bir parça değil midir? Öyle değil midir? Dirsek, ayak, baş, bütün hepsi vücuttan bir parçadır. Ama bu parçalar, bu parçalar şehvet verici parçalar değildir. Şehvet verici parça nedir? Fercin kendisidir. Her şehvet verici yer olduğu için o zaman o zeker uyanık olduğu zamanlarda şehvetin anında olduğu zaman kişi eli değdiği zaman o zaman abdest bozulur. Böyle anlarda kişi ancak şehvetle tutar. Şehvetle tuttuğu için abdest bozulur. İbn Teymi'ye Rahimallah İmam Elbani bu şekilde şey yapıyorlar. Diyorlar ki bu hadis de bu hadis de sahihtür. Ama bu namaz esnasında çünkü namaz esnasında kaşınıyor. Ve eskiden biliyorsunuz kilotlar, şarvallar falan yani elini şöyle uzatıyor hemen orada yanlışlıkla değiyor. Namaz esnasında kimsenin vekeri uyanık değildir. Yani en sönük halinde olduğu andır. O alem, o çünkü, hadislerde bir yaşlı biri geliyor bir de genç biri geliyor Allah Resulü'ne. O ayrıdır. O öpücük şeyindir. Şimdi. Evet. O öpme şeyine geliyor. Öpücüktür bu eee yani hanım yani, mesela namaza giderken Aleykümselam. Namaza giderken diyor. Giderken güle güle aslında bir abdesti bozmuyor. Evet. Ama Allahu alem. Allahu alem yani en doğru en doğru içtihat budur yani. Çünkü Ebunbezz Rahimahullah ve şafei ile diyorlar ki "Hada hadisun mansuh." Evet. Hadis-i leması bunlara cevap veriyor. Diyorlar ki mensuh olduğuna dair bize tarihsel yönden ispat getirin." diyorlar. Evet. evet getiremiyorlar. En sonda diyor ki vallahi هذا رايينا. هذا رايينا.